Evet, meslebi buradan başlıyoruz. Üçüncülük meslebi. İdlibarcesi'ni geçen hafta okumuştum. Onbe'yi de başlalkan var. Bayan diye okudu bunu. Şimdi yeniden başlayalım. Birinci, birinci müddet. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuklar mezhebi Kur'an değil. Ama her beyti Kur'an'dan alınmış. Hatice'den alınmıştır. Onun için mahsul Kur'an e, mahsul Kur'an denir. Yani Kur'an'a benzetilmiş denir. Fakat asla Kur'an değil. O Allah'ım gönderdiler. Onun bir delisinin kitabı. Ey Hakk'ın ziyası olan e, e, e, Özahmetli'nin, Özahmetli'nin onun e, müridi. E, mezhebi'nin üçüncü defterini getir ki, bir şeyi üç defa yapmak sünnettir. Sünnet, Hz. Peygamber'in sözleridir. E, Yaptıklar yaptık, yapmak yapmamak yapmak, yani gördüklerini, ses e, çıkartmadıklarını, ...susmak, sus, sus, sus, sus, susmak ikkardan gelir ya... ...yaptıklarını yapmak, yapmadıklarını, söylediklerini, doğru söylemeliklerini yapmamak... ...bir de görüp de bir şey söylemeliklerini yapmak. Bu da... ...şöyle... ...bu teklif ediyor, bir şey sesi çıkartmıyor. Demek ki kabul ediyor manasında. Burada da sünnetten bahsediyor. Sünnet, Peygamber Efendimiz'in emir veya nehi yap, yap, yapma dediklerini buyurdukları bir de takrir ettikleri yani görüp de sesini çıkartmadıkları şeyleri yapmak men etmedikleri hareketlerdir. O hareketlerin daima icra buyurduklarına yani daima yaptıklarına sünneti müerkeke yapılması şart olan yapılması dedi sünnete, Mesela namazlarda o namazdan sünnetlerini kılmak hepsinde de ikindi ve yastı namazdan, şimdi onu gelecek. Devam et yaptıktan yapmak. Yani sabah, öğle, akşam namazlarının sünnetleri gibi. Aras'ta yaptıklarına da sünneti kaygı Yani yapılmasa da olur. Ama yapılması lazım. Ama çok mühim mübrem sebepler varsa yapılmayabilir. Olanlara da sünnetin gayri ekeke yapı, yapılmayan da denir. Ve neyse ve yastı namazların sünnetleri kılınmayabilir. Çok mübrem sebepler varsa kılınmayabilir. Sünnet en bir bir adet yapılması lazım gelen, her zaman yapıla gelen şeyler maalesef da gelir. Bir kimse güzel bir ıı, usul koyacak olursa, onun sevabı kendisine ait olduğu gibi onunla amel ettiğinin sevabından da hisseder olur. Hadisi şerifi de bu manelidir. Basit bir misal veriyor. Bizi burada toplamayı kimse e, meşhur etmedi. Hepimizin gönlünden geldi, koptu. Burada toplanıyoruz sevaptır. Buna sebep olanlar sevap olduğu gibi gelip dinleyenler onun sevabına karışır Bu da bilmemiz sünnet gibidir. Cemil hayrına olan şeyleri yapmak bilmemiz sünnettir. Basitçe anlatım istedim. Evi Musa el-Eşari el ile arkadaşları Yemen'den Medine'ye. Oradan Hayber gazasına gitmiş olan sabahleyin mazdetine peygamber efendimiz Huzur'a geldikleri vakit rastledikleri ashab ile musafaha musafaha el sıkışmak bizim adetimizde birimizin elini öpmek musafaha budur bundan dolayı adayı e, e, masraf ettikleri bundan dolayı peygamber efendimiz Yemenlilerin sürü sünneti ah, hasen hayırlı bir Hayırlı bir sünnet gösterdiler. E, vaaz ettiler, Buyurdu. Demek ki e, her yapı hayırlı işler bir adet hükmündedir. Sünnet yerine geçiyor. E, Hazreti Mevlana diyor ki Eh Hüsamettin, Mesnevi'nin iki defteri, iki cildi. <gülüyor> tamam oldu. Şimdi üçüncüye başlayan ki bir şeyi üç üç defa yapmak Süne-i Seneye cümlesindendir. Süne-i e, Seneye demek e, yapılmasından büyük sevap olan şeydir. <gülüyor> Bu da Süne-i Merkezi anlatmıştır. Süne-i Gayri Sünneti paseni iyi, iyi hayırlı sünnetlerdir daima. Şimdi vazgeçmek de bir şeyi meydana koymak. Mesela bir resim yaptım, koydum ortaya, bunu onu, onu vazgeçmek. Güzel bir söz söyledi, o, ortaya gelme de vazgeçmek, bir şeyi meydana çıkartmak demektir. Esta <gülüyor> bilagiye Hazinesine aç. Allah'ın esrar dolu hazinesini aç diyor. Kime diyor? Hazreti Mevlana müridi olan Ben yazacağım. Hatip Mevlana, Mevlana bu 25.000 bin küsur meslevi, bir sadece ilk 18 büyük tarih hiç kaleme yazmamıştır. İrtici haline söylemiştir, yolda, hamamda, evde, sema halindeyken falan söylemiştir. Hüsamettin Çelebi yanında koca bir çanta, defter kağıt, habire yazmıştır, Haber yazmıştır. Evet, evet. Bir de bir şey daha vardı, bunu hey. yazmıyor ama akşam eve gittiklerinde gel bakayım Çelebi buraya, bugünden yaz anlat bakalım ona demişler öyle bir anlatmıştı, hıkmık ettiyse, ulan aaa sen bir hazmetmemişsin. <gülüyor> Avvamı bizleri onda görmüştür, sil yeni baştan, daha aşağı kademelerden gelmiştir. Onun için diyor ki birçok yerde şikayet ediyor, bana söyletmiyorlar ki diyor, söylüyor ama bana mane oluyorlar, Söyleyeyim. onlar bunlara anlamazlar, söyleme buna diyor diyor. Ondan çok işte yazılmıyor bir adam. Zaman zaman onlardan şikayet eder, bana nasur ki merkezim. Onun için meznevi, meznevi tam bizim seviyemize uygun olan, ona göre yazılmış bir kitaptır. Yani de çok yüksek seviyededir, bir de divanı kibiri vardır. Onun yanına daha iyi siz yanında talebata yanlışılır o bizlere o, göre değil, divan bizimki mezhebi bize böyle yazmış, vermiş. vermiş. Estağilahi hazinesine, Allah'ın esrarıyla dolu olan <gülüyor> yaz, ben söyleyeceğim, sen yaz. Üçüncü defter için özür dileğiylemeyi bırak. Demek ki, şimdi o da var, e, ihtimal ki Cenabı ı Pir'in üçüncü cilde başların teklifine Celbe Hazretleri rahatsız olduğundan biraz rahatsızmış galiba. Bahsiyle özür dilemişti ki bundan sonraki bedi o ihtimali kuvvetlendirmektedir. Ben yani Hazreti Celbe demiş biraz rahatsızdım yapmayalım demiş ama sen diye yapıyor. diyor. fal mikenin bırak. Sen senin kuvveti şimdi Hazreti bir Tüzebettin Çelebi'ye söylüyor. Senin kuvvetin hararetten hareket eden damarlardan değil. Damarlaki kanın hastalığından değil. Senin kuvvetin diyor. Allah'ın kuvvetinden geliyor. Sana bu gücü kuvveti veren yemek, içmekten meydana gelen gıdayı bir kuvveti. Allah'ın sana ettiği bu kuvveti. Dayanacak gibi gerçek bir uykuda yok. Aslında neyse aklıyorsun yazdırıyor. Can dayanmaz. 13 15 sene sürüyor. Güneş kandilinin güneş ışığıyla kandil diyor. Güneş kandilinin parlaklığı fitilden, pamuktan, yağdan değildir. Yani şu bizim gazdan bahsedilen gibi mumdan meydana gelmiyor güneş ışığı. de o nurani Güneş'in nuraniyeti, Allah'ın insan etmiş olduğu ziyadandır. Buna bu, bu, cümle gelmişken beyt evet, onda da söyleyeyim. Nur ile ışık farklıdır birbirinden. Işık bir kaynaktan gelir. Mesela güneş ışık kaynağıdır. Elektrik ışık kaynağıdır. Ama nur öyle değil. Nur, aksetmiş, bir bir bir ışığın aksitmiş şeklidir. Mesela ayın nurudur. Ay ay ışığı demeyiz. Ayın nurudur. Ay Güneş'ten aldığı ışığı bize aksettiriyor. ettiriyor. Onun için o nurdur. Güneşe nur diyemeyiz. Güneş güneş nuru Işığın de ışığın kaynağıdır. Onun için ona da ziya üstü denir. Cibil yani azice bey. Ha fakat bu felek kubesinin kıyam ve devamı, bu gök kubbenin meydana gelişi ve devamı, ayakta durması. Kıyam, ayakta durmak demek. Kainatın ayakta durması daha doğrusu direkten ve ipten değildir. Yani bir yere bağlamamış. Ayakta durmuyor. Ya, kendiliğinden ayakta. Cibril'in, Cibril Hazreti Cebrail. Cibril'in kuvveti, matbahta, mahbaht, mutfak, müs, e, mutfak yemez, matbahtır adı. Mahbahta, yani matbahta pişen yemekte de değildir. Yani Aziz Cebrail, bu gücü kuvveti, maddi kuvveti, yediği gıdalardan ama Çünkü millete yemek içmez bile olsun Ya onun kuvveti de haktandır, Allah'tandır Belki yaratan ve kullarını seven hakkın kurbiyetinde, Allah'a olan yakınlığından, kurbiyet akınlık değil, kuvvet ve kudretindeydi. Allah'a yakınlığından dolayı aldığı kuvvetten. Tekbir suresindeki Cebrail aleyhisselam şu ayetlerle tarif edilir. Burada sünnet-i seneyden diye manası vermişik yüksek ulu sünnetler, büyük, üst sünnetler. Felek kubiası, gökyüzü, kıyam, ayakta kalkma, kubiyet, Allah'a Allah'ın yakınlık. Efendim, buradaki arada ki <gülüyor> Keper Suresi'nin şu ayetlere tarif eder Yani Kurvet sahibidir. Arşın maliki olan, Arşın maliki olan Allah'ın indinde, Arş Allah'ın bulunduğu makamı. şimdi Allah göklerde değil bunu şey yapmayın fakat Allah göklerde değil, Allah senin göğün kalbinde. Fakat öyle terk edesin yüksek, yüksek o, o, o, o biten Arş. Gök yedikleri falan, o öterek o, o, o, gidiyor, Allah'ın bulunduğu makamın bir altıdır, arş. İnsan arşı hakkıdır. Cebrail, dünya şartlarında insan hakkıdır. İnsanın Cebrail hakkıdır. Bununla bilelim. Ee, cebrail denen bir melek var, o var. Var, fakat bizim Cebrail'miz, aklımız. Aş-ı malik olan Allah'ın indinde yüksek bir mertebesi vardır gibi Hazreti Cebrail'in. Melekler arasında kendisine itaat onlandır. Etrafında büyük bir melekler ordusu var. Melek ordusu var Hazreti Cebrail. İta olan vahiy hususunda emindir. Allah'ın emirlerini peygamberine getirir. Bunlar emin sağlamdır. Yani. Bu ayet nazil olunca Cesur-i Ekrem, Sallallahu Aleyhi Vesem Efendimiz Hazreti Cebrail'e soruyor. Ya Cebrail'iz kuvvetin bu kuvvetin nasıl? Nerede geliyor? O da diyor ki ne kadar kuvvetin var senin? Lut kavminin diyarını yerinden koparıp koca Filistin'de. Yerinden koparıp semaya kadar kaldırdım kaldı demeli. Sonra bıraktım bile. Yani koca bir coğrafyayı kaldırıp düşecek kadar gücü var. Bu maddi güç. Ya bu maddi gücü manevi gücünden alıyor aslında. İşte güneşin ziyasının fitilden ve yağdan gökyüzünün durmasının ipten ve direkten Cebrail'in kuvvetinin de matbahta pişen yemekten olmadığı ancak Hakk'ın havl ve kudretinden hav, kudret demektir, buradaki güç, kudret, kudretinden ileri geldiği gibi Ey Hüsamettin senin kuvvetin de damardan ve kandan değil kuvvet ilahiyedendir. Hani matbahta pişen yemekten, baldan, ürekten değil de senin gücün Allah'ın sana ihsan ettiği manevi güç demeden giriyor. Güneş kandilin pardon bunun gibi hakkın ebtal olan zevatın ebtal şimdi arkadaşlarım bilirler. Dünya Allah kainatı gene insan sınıfından bir büyük veliler kuvvetin idare eder. Yani ona emir buyur, ona iş yaparlar. Bunların en başında bir Gavs denen büyük bir alim, büyük bir insan vardır. Bu ee, bütün ilahi merkezleri açmış, büyümüş, en sona ermiş artık. Allah'ın ebediyetini ermiş. Ebedi, bütün zamanla işte ebedi canlı olun dili olan bir kise böyle kişiler. Her, her asrıda bir tane gelir. Mesela i̇şte Abdülkadir, Gavs-ı Azam deriz. Gavs. En büyük e, veli. Bunun altında iki tane daha veli vardır. Büyük insan. Birine sol nakip, diğerine sağ nakip denir. Gavs halka yürüyoruz ama sol nakip Gavust'un yerine geçer. Sağ nakip, <gülüyor> bir yerine geçer. Sağ nakibinin yerinde aşağıda yedilerden bir grup vardır. Oradan birisi de sağ nakibinin yerine oturur. Oradan boşan yerde aşağıda bu ebdal denilen gruptan birisi de geçer. Onun yerinde aşağıdan sıra, sıra 400 binlerden birisi, binlerinin yerine halktan birisi gelir. Böyle basitçe bir şeyden sonra ikimizde yeni gelenler var da için tekrar arkadaşlar. bunun gibi hakkın ebdali olan yani bu 30 kimiz 30 kimde 40 kiminde 70 derler artık Allah bilir olan zevatın kudretini de yemekten ve tabaktan değil ancak haktan bir. Onların gücü de, büyük basit ve kainattan uğraşmak kolay iş değil. Onların gücü babağdan gelen yemek değil. Hakkında onlar belki çok az yemek yerler. Çok az yemek yerler. Bir çocuğun yediği kadar belki yerler. Ama gücü Allah'tan değil. Peygamberimizin "Yabelsiz beni hak doyuruyor." deyin. Gel otur. Yemek yemiyorsun, niye? Ben ben Allah'ın sofasından yorum. Buradaki bir dünya yemeden yemiyorum. Allah'ın sofrasından yorum. Demek ki Allah velidir de böyle, gücü Allah'tan alıyorlar. Dünya nimetlerinden değil. Tabii ancak kaptan bir. İmam Ahmet bin Hanbel o bir e, mezhap sahibi bir Resul İmam Hanbeli. <gülüyor> Rahimullah Birade bin Sabit Radyoan dan rivayet ediyor ki Gözürek'te Efendimiz şöyle buyurmuştur. Bu ümmetin epdel bu ümmette epdel olanlar 30 kişidir. Bu hadise Peygamber'in söylediği doğrudur tabi 40 40 biyeler olmuştu 70 biyeler olmuştu ama yani, sayısı mühim diyor. bu böyle müjümle bak Bu da Hazreti Peygamber'in bir e, Arkadaşlar arasında bir zümre var, sofa, sopa şey arkadaşları, a, a, a, a, ashabı sofra, sofra yani bir, yani diğer ashabdan ayrı bir grup, ayrı bir grup. Onlar ayrı bir ders veriyor. Bugünkü tasavvubun temeli onlardır. Onlar, Hazreti Ali, <gülüyor> Hazreti Eber Fekir, Hazreti ve Hazreti Osman bu sofanın daimi Müdavimlerinden zaten tarikatlar bu dört dördüncü dördüncü yürümüştür. Hazreti Ebu Bek, Hz. Hazreti Osman, Hazreti yürümemiştir. Hazreti Ali ile Hazreti Ebu Bekir'den yürümüştür. Allah öyle öyle şey işe bu ümmette eptel olanlar e, 30 kişidir. Onların kalbi Halilür Rahman olan İbrahim Aleyhisselam'ın kalbi üzeridir. Şimdi her veli bir peygamberin mektebindedir. <gülüyor> Bu zaman veli gelmiyor hepsi bir peygamberin neşesi eee meşrep deriz ona meşrep bizim Bu 30 kesenin de şimdi zikreden de zikreder, 30 kesenin de Zevki meşrebi ana eşi Halil-i Rahman Hazreti İbrahim neşesi makamlarında. Halka onların yüzü suyu yağmur yağar ve malûkatı onların hürmetine rızık verir. Ne zaman onlardan biri vefat ederse Cenab-ı Hak onun yerine başka biri, kimseyi bedel kılar. Yani hakkı güvenleri alt sınıftan bir, bir, bir kişi öyle getiriyor. Bundan dolayı ha, bedel bu hadis cami Sagir. cami Sagir'in büyük bir kitap vardır. Orada. Orada. Aynen herhalde olmuş. Bundan dolayı Yahut sıfatların sıfatı hakka teptil elmiş oldukları veya istedikleri ya da kendilerinin de bir bedel görebiliklerinden o zevah-ı kirama ektal denmişler. Yani bunların vazifesi, bir vazibesi var. Bunlar e, tasov kitaplarında ayrı ayrı zikredilmişlerdir. Bir ne yapar, üç ne yapar, yedi ne yapar, yedi, kırk da ne yapar işte dört yüzler ne yapar, binler ne yapar. Ben bu kırklerde mi dört yüzde birle tanıştım zaten, yüzde tanıştım bunlardan. Onların cisimlerini nur ile yoğurmuşlardır. Onların vücudu etten kemikten değil, dört yüzde böyle. Ama nur, Hz. Peygamber'e bazı kemikten sarılmak istemişler, elleri boşta kalmış. Vücud yok, ruh. Onların cisimlerini nur ile yurmuşlardır. Ki, melekten ileri gitmişler ve ruhtan daha safi olmuşlardır. Buradaki ruhtan maksat, kadirin gerçesinde ruh ve melekler zemini inerler. Böyle bir ayet-i vardır, inerler sûret Kadir ayet-i kerimesinde ruh olmak ihtimali var ki onun muazzam bir melek yahut bir sınıf menaki olduğu da rivayet edilmişti ki böyle hep inancımız e Hz. Cebrail ve onun emrindeki bir melekler ordusu Dünyaya iniyor o Kadir Gecesi'nde. onda da ne gün olduğu da belli değildir aslında. Sen de celil ve azim olan, celil yüksek, pek yüksek, azimle, kuvvetli, azametli olan Allah'ın sıfatlarıyla. Allah, sıfatları Allah e, biliyorsunuz da tekrarlamakta fayda de var. Biz Allah'ı bilemeyiz. Allah bilmek mümkün değil. Onun zatını bilemeyiz. Zaten hadi Peygamber de Allah'ın zatıyla uğraşmayın. Sıfatlarıyla uğraşın. Allah'ı ancak biz isim ve sıfatları vasıtasıyla tanırız. Allah ismini alan Allah, Allah bilmek için onun ne olduğunu bilmekler. için şimdi size basitçe bir, bir vereyim. Şimdi müzisyenlere bilmedikleri herhangi ama e, hakiki müzikçilere bilmedikleri bir şarkı okun. Derken hemen şöyle, bu dedenindir işte ecemin Bey'indir veyahut da işte, şunun bunundur derler. Onu, onu karakteri yani çok iyi bildikleri için bilirler onun şarkı yapış tarzı, beste yapışacak bir form vardır. O, o formunu yapar, başkası yapmazlar. Onun için ede derler, tam bunu Cemil derler, işte ya, şu efendi derler. Neyse, Allah'ın da e, zatını bilemeyiz. Allah'ın kendine has sıfatları vardır. Allah'ın kendine ad ad ad adlara vardır. Mesela Rahman, Allah'ın birinin sıfatı rahmandır. Bütün kainatı doyuran, yediren, içiren, giydiren hiç değil, hiçbir kimse açmaya bir şey bırakmayan bir yere muhtaç bırakmayandır. Allah'ın rahman sıfatı. Bir ona ancak böyle bir rahmet kimseye kısmet olmamıştır. Bütün kainatı doyurmak, yedirmek, yedirmek beslemek, onun bütün ihtiyaçlarını Efendim, e, temin etmek hiçbir kimseye kısmet olmaz. Rahman deyince akla şubu gelmez. O gelir. O o kelimesi üçüncü tekil şahıs tasavvufla Allah manasındadır. O deyince Allah anlaşıyor. Sen de gelir ve azim olan işte celalet ve azim, ululuk, yükseltik, büyüklük, her ikisi de e, azamet, güçlülük, sağlam, azim olan Allah'ın sıfatları ile mevsupsun. Sen de, de Allah'ın sıfatları var. Hepimiz var, var. O sıfat hepimiz de var. Hepimize Allah'ın sıfatları var. İşte Sabahki dediğimiz şey Allah. Hepimiz şöyle bakmış, bize hepsini vermişler, hepsini çamundan yarattım ama kendimden verdim, kendi ruhumdan verdim, diyor. O ruh bize var. O ruh bize var. Sebeplerini daha fazla ileri derse de görürüz ama e, o ruh bize var. Allah'ın e, kahır sıfatı var bizde, rahim sıfatı var, rahman sıfatı var. Her sıfatını az veya da çok bize var. Bir de 10 da var. Vücut kabul etmiyor 10 Mesela Se bir bir, bir kataba sen e, rahmatını bahsedemezsin. Bir e, ne biliyormeli güzel sen de teslimatdan bahsedemezsin. Her cahin birisi de eliklerden keser. Yok onda. Vücut kabul etmemiş. Anlamış mı? <gülüyor> sen de diyor. Üküzemiz sen de. Gelir alan Allah'ın alanı da o sıfatlara sen İbrahim Hayr Aleyhisselam gibi hastalık ateşinden geç ve afiyet bul. Hazreti İbrahim hastalanmış ama peygamberlik e aşkıyla hastalık bir anda gelmiş, bitirmiş. Ey Anasır-ı Erba! anasır Erba, Elba demek, Dört demektir. Rabi. Dönücü Murat